Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur. Günaydın mı? Nasılsınız? Alo. Teşekkür ediyiz. Biraz kaygılıyız. Ee, evet, evet. Yani kaygılı olmamak mümkün değil. Evet. Dün akşam üzerinde gelen haberlerde örneğin Fransa'da e, bu bakanlık, sağlık bakanlığı danışma kurulunun e, önde gelen isimlerinden Doktor Didier Raoult istifa etti. E, Macron hükümeti ve sağlık politikalarıyla benim uzlaşmam mümkün değil diyerek e, çünkü e, uygulamak istediği e, tedavi protokollerine e, bakanlığın pek sıcak bakmaması. Nedeniyle e, kabul etmiyorlar benim dediklerimi deyip ayrıldı. Bunun dışında 600 kadar doktorda suç duyurusuna bulunlar. Eski e, Sağlık Bakanı ve e, şu andaki e, Başkan Macron için neden böyle bir şey yaptılar? Eski politikalar neden e, eleştiriliyor diye bakınca aslında son 20 yıl içinde bu inanılmaz bir rakam. Neredeyse sayıları yüz bine varan hastanedeki yataklar iptal edilmiş. Ortadan kaldırılmış devlet kamu e, hastanelerinde. Bu e, son 20 yıllık girişim Fransa bir ülkede. Tabi çok kademeli kademeli yavaş yavaş yapılmış ama çok tepki çekmiş. E, bir diğer önemli e, haber Afrika'dan. E, hani Bazı insanlar havaların sıcak olmasıyla bu virüs ortadan kalkacaktır bu salgın. Üstelik Afrika ülkeleri gibi şu anda Güney yarımküredeki sıcak ülkelerde bu sorun görülmüyor. Çok sık ortaya çıkmıyor diyorlardı ama Ruan'da başta olmak üzere Burkina Faso'da çok süratle artmaya başladı sayılar. Burkina Faso'da meclis başkan yardımcısı hayatını itirdi şu anda belki 1800 kadar enfekte insan var tüm Afrika kıtası için resmi sayılara göre, resmi raporlara göre, rakamlara göre ama bunun süratte değişeceği öngörülmekte. Tabi sağlık çalışanlarının durumu ilginç. Çin'de 3300 kadar sağlık çalışanı enfekte oldu. 22 tanesi hayatını yaşamını yitirdi. Fransa'da 3000 kadar ki 8 olan Sağlık çalışanı var hayatın itiren. İtalya'da sağlık yüzde %10'u ki e, bakanlık açıklamalarıyla Türkiye'de de sağlık çalışanları arasında, sağlık sektöründe görev yapan kişiler arasında enfekte olan bireyler bulunduğunu biliyoruz. Ee, biraz yayınlara baktığımızda e, Lancet'te yayınlanan Hujim Chen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Gebelerde bu hastalığın durumu incelenmiş çünkü e, biliyorsunuz ki birçok enfeksiyon hastalığı, örneğin e, benzer bir solunum yolu enfeksiyonu olan gripte gebeler önemli bir risk grubudur. Hatırlayacaksınız pandemi döneminde de gebeler ilk aşılanmaları gereken grup olarak ilan edilmişti. Aslında gebelerde evet. hastalığın seyri gebe olmayanlardan çok farklı olmadığı ve intrauterin yani anne karnındaki bebeğe bulaşın olmadığı gösterildi. Bu en azından bu insanlar için bu grup için sevindirici bir haber. Tabi e, sağlık çalışanlarına bahsederken yine Lancet Infection Düzesi'de dün yayınlanan Hanat Ahmet'in bir yazısı var. Tıp öğrencilerinin Batı ülkelerinde hani eğitimleri sırasında farklı servisleri dolaşarak rotasyon yaptıkları biliniyor biliyor etimizin bildiği bir e, eğitim sistemi. Bu rotasyonlar sırasında vektör olarak farklı servisler arasında virüsü taşıdıkları ve bu rotasyonların kesinlikle durdurulması ve tıp eğitiminin hani e, bu e, pandemiye göre bir yeniden şekillendirmesi gerektiği söyleniyor. E, önemli bir çalışmada sabun ve alkolü belki çok pratik ve basit gibi bir şey görünüyor ama pratikte çok önemli olan bir yaklaşım bu ellerin temizliğinde sabunun da alkolün ne oranda etkili olduğu kıyaslanmış ki sabundaki surfaktan dediğimiz maddelerin virüsün membran lipitleriyle etkileşimi sonucunda membranı yıkarak virüsü ortadan kaldırıldığı biliniyor benzer bir mekanizmayla alkol de etki ediyor ama sonuçta hiç uzatmayın sabunun alkolden ve dezenfektanlardan daha etkili olduğu sıradan bir su ve sabun ile el yıkamanın virüsün ortadan kaldırılması elden uzaklaştırması için. ...çok daha etkili olduğu gösterilmiş. Sabun daha ya işte, etkili yani öyle mi? Evet sabun daha etkili. Evet. Ee, evet. Tabii e, daha önce de bildirilmişti ama... E, e, ...British Medical Journal'da Brita bir çalışması var... ...dün e, okuduğum. E, alınan önlemlerin bir gün önce alınması bile... E, %40 oranında azalttığını gösteriyor... Yani bu pandemi planları yapılırken, pandemi konusunda önlemler alırken e, merkezi otoritenin, sağlık yetkililerinin nedenlik çabuk karar vermelerinin ya da e, önlemleri bir an önce devreye sokmalarının önemi ortaya çıkmakta. Bu arada e, karantina ve izolasyon kavramlarından müsaade ederseniz birer söylemek istiyorum. Bazen karışıyor ve eşyalarlı gibi kullanılıyor. Aslında karantina kelimesi hani bizim gibi 14. yüzyılda Venedik'te özellikle vebanın böyle çok büyük kitleleri de ölümlere yol açtığı veba hastalığına karşı Venedik limana yanaşan gemilerin 40 gün boyunca dışarıda bekletilmelerinden geliyor ismi. Karantina 40 gün ismi. Hmm. E, Tabi ulaşam e, herhangi bir hastalığın bulaşması söz konusu olabilecek ama sağlıklı görmenin insanları hani eee pastalanmayacaklarını görmek için e, toplumdan e, ayrı tutulmalarına karantina deniyor yani sağlıklı bireylere. Yani sağlıklı birisi olmayanlara karantina uygulanmakta. İzolasyon ise hastaların bütün e, klinik bulguları ile hastalanmış insanların izole edilmeleri ve onların topluma hastalığı yaymamaları için uygulanan bir e, yaklaşım, bir yöntem. E, Bunun var lazım. Çünkü e, bu e, izolasyon, eve kapanma gibi e, uygulamaların e, çok konuşulduğunu biliyoruz ve bu terminolojik e, ayrımı yapmakta yarar olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu izolasyon e, ilginç bir nokta. Çünkü e, biz daha çok yaşlıları sokağa çıkmasını istemiyoruz. Dün de söylemiştim ama yine enek yarar var. Aslında yaşlılar sokağa çıkınca onlara saldırılar ya da uyarılar yapılmakta sert bir şekilde bazı illerde ülkemizde bu tuhaf bir şey çünkü yaşlılar bizim için tehlikeli değil ya gençler için değil. Toplum bunun için aslında biz onları enfekte etmekten korumamız lazım. Ee, hani yaşlılara e, farklı yaklaşıyor ee, Bunu bunun yapılmaması lazım. Ee, evet, hatta ben... yeni bir şey olmuş pardon sözünüzü kestim. Ee, yani bir e, yaşlı insana 60 yaş üstünde sokakta e, kolonyayla saldırı hadisesi de dün yaşanmış. Kendisi e, gözaltına alındı diye bir haber vardı. Ha yani Sen o yaşlıdan bize bir şey bulaşmayacak bizlerden ya da toplumun e, diğer kesimlerinden yaşlılara e, bulaş olabilir ve onları kormak için biz e, yaşlılar sokağa çıkmasını önlemli alıyoruz. Tabii bunu dün de söyledim sanıyorum e, evdeki gençler ya da yaşlı sayılmayan yaş e, insanlar sokağa çıkıp evde oturan yaşlılara mikroorganizmayı taşıyabilecekler için hani eğer bu iş yapılacaksa tam yapılmalı. Biraz önce hani dediğim gibi. Ee, belki de kitlesel olarak bütün yaş gruplarına ait bir izolasyon, bir evden çıkmaya e, kısıtlama getirilmeli. Ee, belki de bu, e, bu kısa programı e, dün sözünü etmiştim. Bu e, bir sosyolog Eva Illouz isimli e, sosyologun e, EHES'in başkanı Paris'te onun New York verdiği yazı ilginç bir yazı çünkü e, sağlığımız karşısında kapitalizmin dayanılmaz hafifliği başlığını taşıyor e, yazı burada e, modern dünyanın olmazsa olmazı bir takım özgürlüklerin askıya alındığını e, ve bunun bir diktatör tarafından değil aslında korkudan yapıldığını söylüyor ve e, bir enfeksiyon hastalığının aslında güvendiğimiz toplumlarda güvenip e, de hani çok da sorgulamadığımız bir takım kurumların nasıl çöküşüne yol açacağını değinen ilginç bir yazı e, modern devletler ve yurttaşlar arasında sessiz bir anlaşma vardır diyor yazısında. Devletin yurttaşlara e, güvendiğini ve sağ, e, sağlığını korumak için çeşitli önlemler aldığını, e, alması gerektiği kabul edilir. Aslında bu geçen süreçte pek böyle olmadı. E, sadece devletin bu krizi yönetebileceği düşünülürken aslında dayanışma ruhu ortaya çıktı. Ve esas olarak finans dünyasının, şimdiye kadar çok arogan olan, erişilmez gibi görünen finans dünyasının çöken olması e, söz konusu diyor. O bir şey ilginç bir yazı. Belki bunun farklı bölümlerini e, e, yarın yazı programlarında değer, değinebiliriz. Çünkü e, Kafka'dan olsun, Foucault'dan olsun e, alıntılar da yapmış. Bu ilginç yazıyı belki de tartışmakta, ilerlemekte herhalde evet, var. E, çok e, Bizim de birkaç önerimiz olabilir. E, bitirirken e, Selim Badur bir de şeyi söylemek istiyorum. Belki yarın ona da değinmek e, gerekebilir. E, yani Hindistan gibi dünyanın en yüksek, ikinci nüfuslu ülkesinde yani bir buçuk milyara yakın bir milyar 300 milyondan fazla insanın 14 gün boyunca 21 gün boyunca kapatıldığını söyledi e, Hindistan'ın Modi başkanı biraz diktatör gibi davranan birisi zaten. Bunun, e, benim de kişisel olarak e, görmüş olduğum Pek da bildiği Hindistan'da çok, çok geniş yoksul kesimlerinin çok dar alanlarda, Teneke Mahallesi denen yerlerde, evet. sokaklarda nasıl bunun uygulanabileceği konusunun ve bunun pandeminin büyümesine yol açıp açmayacağını da belki yarın birazcık konuşmak imkanlı Elbette oluruz. benim de bir e, program, programın başına söylediğimde Afrika'da çok benzer bir durum var. Yani, Ruanda'sıydı, Bülçin'e fazla suyduk. TNC'de evet. oralarda da bu teneke mahalleleri belizcim, teneke mahallelerin belirttiğimiz için belirttiğimiz TNK mahallelerin önemi ve buraları nasıl kontrol alınır, altına alınacağı elbette tartışılmalı. Yani daha oralara gelmedik biz Sadece Paris'i Londra'yı görüyoruz televizyonlarda. Evet bir de New York'u tabi orada büyük bir şey. <gülüyor> Peki, Peki çok teşekkür ediyoruz Selim Batu. Ben Batur. teşekkür ederim. İyi günler iyi günler. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri